Teslimeram başlıyor. Yarısı bak yara kudur, şaduşas kaçsa. Yarısı bak Altyazı Besa, luna Yara a te vuli, Var je velguli, dar var Oh Herkese iyi akşamlar. Sesli Meram'dayız. Sesli Meram Nur no Radyo'nun yeni sezonunda artık Perşembe akşamları sizlerle beraber olacak. Bir taahhül ki yaşayabilme gayreti, bir taahhül ki ses edebilme cüreti, bir taahhül ki sıkışıp kaldığımız zaman aralığının içerisinde hayatımızı birbirimize aksettirme çabası. Bir nevi haspahal, bir yerde canlı ameliyat. Sesli Meram'a başlayalım, 112. program Nur Radyo üstünde, bir Everkind'de bir 36'lık parti de var, 150'ye yaklaştık. Forge ve Reminor, Yara Martun, Yara Kuda parçası bir klasikti, bunu Live 21 ya da e, böyle bir televizyon kanalı var Ermenistan'da Burun canlı bir performansıyla ile başladı bu akşam Sesli Meram. Anlatmak istediklerimizi ya da hani denk getirmeye çalıştıklarımızı ve birbirine eklemeye gayret ettiklerimizi bulduğumuzda yaşamak genel geçer bir mesele değildir. Bunu hatırlayabilmek için önce uğraşmak gerekiyor bu ülkede. Çünkü sabahından akşamına akşamından sabahına öyle derin yaralarla beraber tam tekmil dönüştürülmeye gayret ediyoruz ki, Yaşatıldığımız yerde bu menzilin içerisinde bir masal değil de hakikat olanın katran karası imin bir gerçeğe dönüştürülmesi artık gerçekten dikkatle üzerine titrenerek bakılarak söz konusu edilebiliyor. Eğer ki bir şeylerin farkına varmak istiyorsak şayet. Bir masalın ortasında değil tamamen tersi bir istikamette koşularak güncellenen bir vahamet döngüsünün katil karabazanın ta kendisinde yaşamaktayız artık bugün. Yaşamın eksiltilmesi, sorunsuz gibi görünen tüm uzamın gerçekten gerçek bir korku menziline sıkıştırılması, hem olanı hem biteni hem de masaldan da aslında nihai kabusa geçişi imlemekte. Bana sadece 5 kilo kemik vererek al bu senin eşin dediler, bunu hala unutmadım diyen Cizre'deki bodrumlarda katledilen Mahmut Duymak'ın eşi Lütfiye Duymak aradan geçen bir yılın ardından ANF'ye ajansını içiyen Fırat'a konuşuyor. Özgür Aydın Şırnak'tan bildirmiş. Duymak diyor ki, Cizre'deki katliamdan üstünden bir yıl geçtikten sonra yaşadığımız şeyler unutulmayacak derecede olaylardı Oğlum sürekli babam nerede diye sorup duruyor. Ben de sadece baban iş yerinde diye cevap veriyordum. Ben olanları hala ona anlatmış değilim. Gerçeklerden haberdar değilim. Biz olanlardan dolayı çok üzgünüz. Hiç olmazsa bana eşimin nasıl öldüğüne dair bilgi versinler dedi. Aradan geçen süreye rağmen Mahmut Duymak'ın hala nasıl öldürüldüğünün belli olmadığını belirten Lütfiye Duymak şöyle konuşur. Şu ana kadar bize eşimin nasıl öldürüldüğüne dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Bize sadece eşime ait olduğu söylenen 5 kilo kemik verdiler. Bunun da başkasında herhangi bir açıklama bir olmadı. Bunu birazdan paylaşacağım. No, radyo hesabının üstünden yaşamanın sanki çok böyle basite indirgenebilmiş bir mesele olmadığını ortaya çıkartan... Ki çoktan unuttuk. Ki Nisebin'i çoktan unuttuk. Ki nehi gerçekten o menzilin ortasındaki o Şirne'i çoktan unuttuk. Artık 420. gününü çoktan geçen surdaki ablukayı çoktan unuttuk. Ya da unuttuğumuzu en azından genel olarak genellendirme babında söylersek genel kitleler unuttu. İnsanların öz benliğinde, kendi yaşamlarının sınırlarının içerisinde. Hele ki derin yaralar barındıran insanların... Ee, zihninin bir köşesinde bir emare olarak değil tamamen gerçeklik olarak karşılığını bulan ve aslında nasıl bir yıkımla beraber hem hal şekillendirildiğimizi ortaya çıkartan o düşünsellik makamının nereye doğru evrildiğini ortaya çıkartan ve nasıl yok edildiğini hayatın bunu imleyen net bir yıkımın üzerine artık bahis bile edilmiyor. Net bir yıkımda rol olanların rolü olanlardan hani Cidirdeki değil ama Beşşevap'ta insanları katledip ondan sonra da tek bir hesap bile verdirmeyen bir kaymakamın Dün akşam ben terörist değilim işte istediğin savcılar beni kuşatsın sorgulasın şöyle yapsın böyle yapsın dediği yerde o malum işte dinci imamın bilmem nesi olduğu sonucunda tutuklanır kendisi. Ama yırtındığında gördüğünüzde tek dil, tek devlet, tek bayrak, tek vatan falan filan diye böyle uzayıp giden bir şarlamanın içerisinde vatan hainlerine derslerini veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz derken o kaymakamın aslında nasıl bir istençin etrafında bu yıkımın baş sorumlularından birisi olduğunda ortaya çıkartıyor. Çünkü devletli katletme zihniyetiyle, devletli katlederek ya da hizayı, yıldırıyı bildirerek insanları bir hizada tutma... Şevki'nin etrafında toparlananların bir kümesi olmayı güncelliyor. Hala bu menzilde. Çok şey konuşacağız ama vaktimizi de iyi değerlendirmek lazım. Malum Aris'in bu akşam, Arisin Aris Nalcı'nın hırtı da var bu akşam. Eğer ki yayına yetişirse. E, Gor Mekiterian'la devam etmek istiyorum. Sebo Simonya ile beraber. Nothing Get all. Arkasından Sarir'in eski bir Ermeni geleneksel halk şarkısı Sarir'in yeni bir düzenlemesi. Kulak kabartalım arkasından tekrar beraber olacağız. Not as simple as we are. Forget it. We we could squash you like a bug. Won't hesitate. Eliminate your tendencies to cross your personal boundaries. Hey, step back. Shut your mouth if you want help. Don't let this opportunity pass you by. was broadly written on your head Across your forehead So We had no choice but to hang you there At the square Recognize what you've become Did you think that you were some Hero Realize your time has come You don't even try to run God, why? No radio. Aşkerim color çayını I know Yıldızlar şiarlıs volen morel allou aina hey Mekhiter Sarer 2007 düzenlemesiyle geldi. Geleneksel bir Ezgi'nin, geleneksel bir Türk'ünün yeni yorumu, yeni düzenlemesiydi ki e, rocker kimliğiyle. Zaten tanıyoruz kendisini. Uzunca süredir de kulak verdiğim isimlerden biriydi. Niye Ermenistan yöresi? Niye Ermenistan'a geri dönüşler? Çünkü Nor Radyo'da Ermenice konuşamıyorum. Çünkü ana dilimi yeterince iyi kullanamıyorum. Çünkü yaşadığımız yerde aslında bahsetmemiz gerekenlerden idrak edebildiklerimizi paylaşabilmek için refera aldığım noktalardan birisi 1915 olduğu için bunu sesli ya da sesleriyle beraber ortaya çıkartan ve paylaştıran geçmişte kaybettiğimizi özellikle bildiren kayıtlara başvurmak istiyorum ki ancak böyle hayata tutunabiliyorum. Nerede kalmıştık? Her günün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vecizli dinlendirilirken ekranlarda onun muktedirin oyun sahası olduğu... Gözlerden kaçırılmaktadır. Biyat et, itaat et ve rahat et döngüsüne iyice kısıtlanmış olan yönetişim, bu her günün masal denilen ülkenin kabus halinde ifşa etmektedir. Genel geçer değil, toptan var edilip de hemen her gün güncellenen, behim olanın kalbi olarak desteklendiği kabuslar düzlevidir. Biçimsizliğin bir örnek tahakkümün, yıkımın, eğri ya da doğru değil de körü körüne bir bakışın varlığı tescillenmektedir bugün yeniden. Masalları değil de kabuslara uyandığımız hepten, kestirmeden ve kesintisiz bir hakikattir. Bu sununun istikameti, hakikati halen orasıdır. Yaşaya geldiğimiz yerde bir masanın ortasında değil de tam tersi istikamette, Karabasan'ın güncesinde yol almakta olduğumuz bir tek cümleden bile faş olmaktadır ki bir örnek olarak, hani cizirle başladıysak öyle devam edelim. Surun aşağı yukarı 420 gündür avluk altında ve neredeyse Doğru düzgün yıkılmadık binası kalmadı. Buna dair de bir paralel bir çalışma var. UNESCO'nun talebi üstüne Kültür ve Turizm Bakanlığı bir rapor düzenliyor. Burada da Diyarbakır Kültürel varlıklarını Koruma Kurulu denilen bir yapı. Sur raporunu yazar. Yapa, yazarken şöyle bir cümleye yer verir. TSK'ye ait tankların ilçede yaptığı top atışlarından dolayı koruma altında olan 220 tescilli eserin zarar gördüğü 50 tescilli ise tamamen yıkılarak restore edilemeyecek duruma geniştirildiği, dönüştürüldüğü bahsedilir. 400 küsür gündür Ahmet'ten ayrıştırılmış bir saha olan sur, tek başına ya da tek satırıyla birlikte yıkımı bildirmektedir ki, bu da oldukça ağır, bu da oldukça gerçekçi, bu da oldukça naif olamayacak derecede çürümenin nereye doğru evrildiğini, ortaya çıkartmaktadır. Çünkü tahakküm bir yandan bedene karşıtlığı simgelerken bir yandan da yaşamın dönüştürülmesini kendi suçlarıyla beraber işlemektedir ki cerrahi de zaten kapsayan ve ortaya çıkartan budur. Yol verilip biçimlendirilip de kesintisiz kılınan yıkımdır halihazırda Kültür Bakanlığı'nın raporuna izadi yansıyan. Onca denetime, gözetim çabasına rağmen yazılıp görünmüş, kılınmış olan o basit masalda değil de Nasıl bir çürütme menzilinde olduğumuzu bildirmeye yetecek kadar engin bir tecrübedir. Ki, İnsan Hakları Derneği Amaç Uğbesi'nin 2016 yılı bölge illerinde yaşanan hak paylaştığı raporunda da o kırmın devamı bildirilmektedir. 2015 yılında yaşanan çatışmalar, şüpheli asker ve polis ölümlerinin yarısına mayın patlaması ve bombalı saldırılar sonucunda 574 kişi yaşamını yitirirken, 2016'da 1757 kişi yaşamını yitirmiştir. 2016 yılında 150 çocuk gözaltına alınıp 40 kadarı tutuklu kılınır. 2016 yılında güvenlik güçlerinin 450 kişi örgüt militanlarından, gerillalardan 876 kişiyi yaşamını yitirmiştir. Yaşamın üzerine kurulan ağ, yaşamın üzerine kurulmuş olan yapım ve mefhum sindirme, yok etme ve daimi bir biçimde bu uzamın Keşkeş şekilde o sağlığın içerisinde nasıl bir yok edişi entere ettiği, enterne ettiği ya da ilerlettiği ya da savunduğunu göstere gelmektedir ki bu bir sosyolojik tahlil ya da herhangi bir maksatlı cümlecik değildir. bizati yaşadığımız şeyin aslında nasıl bir kötürüm, nasıl bir kötülük, nasıl bir e, kuşatma olduğunu da imlemektedir zaten ki bununla beraber ancak sözcüklerimizi birleştirdiğimizde bir şeyleri ortaya çıkartabiliriz. Bugün bir arkadaşıma, bir tweet taşıma bahsettiğim gibi ortak cümlelerimizi birleştirebildiğimizde ancak bir merama varabiliyoruz ki bununla beraber soluk alabiliyoruz. Ancak birbirimizin yazdıklarını paylaştığımızda işte orada bir şey olmuş, burada bu olmuş, 1700 kişi ölmüş, 60'ı yaralanmış, 40'ı çocukmuş, bilmem neymiş böyle rakamlar değil. Hiçbiri bu kadar kuru kalabalık değil. Rakamları bir kenara ittiğinizde çıplak gerçek hani biraz önce dedim ya 5 kiloluk bedene düşen Mahmut Duyman'ın 5 kiloluk kemik torbası olarak kemiklerinin takdim edildiği bir torbanın içerisinde bir yaşamın sonlandırılmasının güncellendiği yerde hayatı bir kişiden binlerce kişiye eşit bir biçimde savunabilmek. Yarına çıkabilme ümidini ya da bu yaşama bahsinin aslında ne olduğunu da inlemektedir. Ki o inleyişle beraber eğer kavrarsak yaşamın ne demek olduğunu ancak öylesiyle yol alabileceğiz. Ancak öylesiyle bir gelecek tahayyülüne girişebileceğiz. Kulak verdiğiniz program Sesli Meram Mikani Hoki ile devam edelim isterim. Ո՞նք է որ քաղել եմ արդեն, ո՞վ երիտասհը բրտ, թե քեզ կորցնեմ ու չփանդրեմ, որն արդեն, սպիտակ քարմիր շորն ընդրեմ, կամ հետը ուր է իմանա, գուցե չմնա, թե չիմանա, որ չի իմանա, ուր է ուր է իմանա, նրան փնտրում եք ամեն ու ցանկացած ժամի, քեզ պաշտպանի, դա atinen jakh katspis duel yerevi spasume stanar aghubatsovits en gheretsik tan vor erevu batsorits u ltsrel es im sirats yutakanach khnzorits vor asar ner kamats kamats takatsav arevner mkatsaman tsa varten chorat sam yes ev menatsi menak vonts vor inpor artsan kes nuin taven spasort tsagiknerov kharatsats aghchik vor chkhchike ertserek mere chkar gishetnerne kam Çık çıkık uçarak nere çıkkar ki şernekteş var gitmese bak çıkkar yine bir varyan mec ağ çıkkar bağ çıkkar kan bağ çıkkar նե աչկան տեսն իրունը տրսում անրից ետոտի ացանի ուինրը շարվելեն հետով տել ոպարտեում ախի ակնվաց ի եր մանկոր տեւների ակվա ես ոմասին սել մից մսինա սելե մազենու մակ ամ աշեն ե կոմ ման ե ելմ ճաի վասել սել ի հանդիպի ակը կուցե տեն են իկուցե խոսեն ուց խոսկեի փոխարեն րգիտ ոսե Ես գարծում եմ որ չկա ծեր մնա, աստեղ հավա տամ որ ես գիտեմ, յետև արևը մեռնի եր دشվար քսկտնեմ, կը փանցի շերվամեջ, խորհամբերուն տարուն հատի թրչուն, իշխոր միտե թրչուն, այնտեղ որտեղ ես չկամ չկա նաև արև, ապրում եմ ի աղջիկ-չիք-չիք ծիրտես նաե տարել, գուցե միոր գտնեմ, գուցե չգտնեմ երևի են փախ, աղջիկ-չիք-չիքերուն ղաչ տես այդ ղչկան ովոր չի գետ ու ցերըտներ չկա գիշերը մե դժվար կտես այդ ղչկան երևի ք варіան մեջ ղչկով ղչկակա ղչկար ղչիկ ովոր չի գեր գիշերը Эй кам нафэл марти кэт кам карци мткисэ дуэс ачтик ворэ чэччикэт сакатэс Kameliyesi tek atas et alües temiz etası menas Yere vikar yan meci ahtçka uvahtçkar kam bahtçkar kat neler tahtçkan O vur çiçekler uçerek neler çiçek kışar nemler düşvar katnesi tahtçkan Yere vikar yan meci ahtçka uvahtçkar kam radyo aşkerin polar çayını <Sessizlik> Mes tavuma, formes tavuma, formu kemes hedef vuma, mekan merkez hedef vuma. Merhamat kereguğanum atanum, yasla vatanum, men kvaroshum en kethoposhmanum, masum en gerekar uyerkarçen kanum. Uyete mi tasok iespa hinerzga in, lav kaliner mer ritmeresga in, espa in desga in. Meço koracaz eri tegeznes kespa hı, matacaki kasesan la gitara ne bat, uatarits kasiespa hı nişkas şad, havasarkisi, anstum elimuzina despani, mi günda Espaince vor hinten muss ummel mein Jamui ins stock weg Männer hier sind um man kommen du buch make jigiti vor kommen guin und umayume bitte es vor hinten muss ummel mein Jamui ins stock weg you mer <gülüyor> pizza spahi mi ersari menatsales tuski estari mi bachatsit tan kes gaine eta dubet gaine auf dem barus gebannein wirdte cheinai urama gamar fora tarapoma espahi mikitche taramartu bespai keste cheche shai hetnai asaura tanum janaparov meskamin yete gameka bora ma espahi ima koheta asuma poeta de hetam menatsa graza stogera korela da pasta paha Ich mache satt Barger, ich mache love man, sag You woman coming to watch for coming going no need ეს პაინ დაიgonekian mas kandachu ume komet kam el pachuni kapchuni -ka hamferutsun u karmire kan achkan iske te datchuni shata dujuma vnashe uzumen bor pach pach ume nak e hajeli bana spasumes ha manatsnek es paiin katarven kari ur hasan hetna miqich arachen kan bankar hima peka shata peli es e testain Du kare vor der Kasspae Espa hinchen muss umel naem jamu ins Tod weg her bis es pae Espa hinchen muss umel birkaç kişiler ama oldukça da yetenekliler ve sözlerini esirgemeden paylaşıyorlar. Bunu da bugünün güncesi içerisinde işte o anlatımız, yaşama tanık olabilmek ya da yeniden yola çıkabilme bahsinin ne olduğunu idrak etmek ya da sorgulamak istersen şahit. Böyle de ara bağlantıları yani Türkçeleştirirsek şahit o şarkıları böyle düşünmekte fayda var. Nerede kaldık? Bakci hızlıca değerlendirmek babında. İHD'nin Ahmet Rübis'inin yaptığı raporu paylaştım. Nor Radyo hesabının üzerinden bu ayda anayasa teklifinin Cumhurbaşkanlığına teslim edildiği, Cumhurbaşkanına teslim edildiği söz konusu. O büyük ihtimalle yarın cuma olduğundan mesai bitiminde zaten karar verilir ve referandum süreci de zannedersen başlar ama bu arada kopartılan tantanalardan birisi vardı işte Garopaylan bize soykırım dedi, şunu yaptı, bunu yaptı, işte Ermeni Ermeniliğini gösterdi diye. Bizim dilimizde tüy bitti bazı şeyleri anlatmaktan ya da sürekli tekrar etmekten aslında neyi bahsetmemizi ya da neden bahsettiğimizi ortaya çıkartmaktan bu tekillik üstünden gerçekleştirilip de durulan Yıkım bahsinin güncelliğini gösterirken ya da onu bildirirken Türkiye istikametin bir katran karası sarmanın içerisinde mahkum olduğunu ve 102 yıldır aynı şeyleri bahsetmekten artık... E Eksildiğimizi ortaya koyabilmek. Doğrusu belki böyle. Hani soykırım deyince alınanlara bir soykırım hiç demedik mesela. Tegas lafı ya da bizim ermencedeki karşılığı Tegas lafı epey bir süre sonra çıktı. Çünkü Aghet vardı, Çarp vardı, Mez Yeren vardı ve bunların üzerine yeni kelimeler, kelamlar eklememiz gerekmiyordu. Zaten olan biten ortadaydı. Garopayla'nın bugün... Agost gazetesinin internet edisyonunda da paylaşılan ve büyük ihtimalle yarın ulaşabileceğiniz gazetesindeki yazılan bir makalesinde şöyle kısaca okuyalım isterim bunu. Türkiye'de tarihin yapraklarını aralamak her gün her geçenli zorlaşıyor. Bakın ben bunu nasıl yaşadım? Berlin'deki hammadan bir hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anayasa değişikliği teklif üzerine konuşmama büyük bir hata yapma üzeriyiz diyerek başladım. Ortak vatanımızda yaşayan herkesin benim anayasam diyebileceği toplumsal sözleşme özlemimiz var. Amacım vekilleri Osmanlı'da anayasa tartışmalarının başladığı günlere götürmek ve oradaki hataları hatırlatmaktı. Bu kadar. Kesin ve net konuşuyor Garopay ile. Aslında Türkiye'de çok az kişi 1876'da ilk anayasamızın çok kimlikli bir komisyon tarafından çoğulcu bir anlayışla yazıldığını, kaleme alanın da Kirkor Odyan olduğunu bilir. Bu anayasa Abdülhamit tarafından rafa kaldırılmış, 1908'e kadar süren bir istibat, istibdat dönemi başlamıştı. Sonrası malum, demokrasi arayışları, Talat ve Enver Paşaların darbesi ve büyük yıkım. Bugün mecliste tartışılan anayasa taslağı MHP tarafından Türk'ün anayasası olarak tanımlanmakta. Bu beni ülkütüyor. Çünkü o dönemlerde de Talat ve Enver Paşalar benzer bir mantıkla Türk'ün anayasasını devreye sokmaya kalktı. Bazılarını mahbul vatandaş bazılarını yok saydı. Hatta bazılarını bizzat yok etti. 1913-23 dönemi arasında büyük katliamlarla, soykırımlarla, mübadelelerle, programlarla geçti. Ermeni, Süryani Rum ve Yahudi halkını büyük oranda kaybettik. Ancak mecliste bunları söylediğimde kıyamet koptu. Soykırım ifadesi kullandığım için parlamento tarihinde görülmedik bir ceza aldım. Anayasa görüşmelerinden üç birleşim boyunca men edildim. Meclis kürsüsünde yaptığım konuşma TBMM tutanaklarından çıkartıldı. Ertesi gün olan biteni internetten okuyan bir dost, Garo haklısın ama şimdi zamanı mı soykırım tartışmasının Memlekete diktat rejimine doğru dolu dizgin gidiyor dedi. Bu anlaşılırdı çünkü bir medya soykırım dedi diye inliyordu. Basına açıklama yapan iki da konuşmamı yersiz ve damansız bulmuşlardı. Şaşırmadım. Böyle dönemlerde eğilip bükülmeler olur, korku ve kaygı anlaşılabilir hisler. Oysa benim de niyetim aslında bu anayasa cürcünün aslında meclis kürsüsüne çıkıp ille de soykırım demek değildi. Zaten defalarca o kürsüden soykırım ya da Ermeni soykırımı dedim. Hiç de bir sıkıntı olmadı. Ama bu sefer hakaretler ve kriz itiraz edenlere peki adını siz koyun dedim. MHP o gece AKP'yi Garo'yu meclisten atmazsanız anayasa teklifinden desteğimizi çekeriz diye tehdit etti. Böylece AKP, MHP ve CHP'nin oylarıyla meclisten çıkaralım. Milliyacı cephenin siyasi lincine maruz kalmıştım. Oysa asıl amaçım bir polemik değil, geçmişten ders çıkarmamız ve bu topraklarda aynı hatayı tekrarlamaması sağlamaktı. Osmanlı'nın son dönemindeki anayasa yapım sürecinin nasıl çoğulcu bir toplum alıp, toplumu alıp da tekçi bir zihniyete sürüklediği, tek adam rejimlerinin ne tür suyu istimallerle ve facialara yol açtığı ve bunun 2017'deki anayasa yapmaya çalışan bizler için ne anlam ifadesini ettiğini anlatmak istedim. Son paragrafında şöyle diyor. Benim açımdan mesele sadece meclisin ifade özgürlüğümün gaspı, seçilmiş ifadeye, iradeye saygısızlık ya da o kelimeyi kullanıp kullanmamam değil. Bunlar da önemli ama asıl ürkütücü olan... Türkiye'nin tam da kendi tarihinin sakın yapma diye uyardığı yola girmekte kararlı olması, adeta milli mutabakata dönüşülen tahammülsüzlük, denge denetim freni olmayan otoriter bir rejime doğru dolu dizgin sürüklenme hali, yeni dönemin yok saydıkları ya sessizliğe bürünecek ya isyan edecek ya da göç edecekler. Aynı 100 yıl öncesi gibi. Hepsi bu ülkeye yaralar, Hepsi bu ülkeyi eksiltir. Hep bu ülkede beraberce kaybedeceğimiz bir döneme girebiliriz. Oysa hep beraber kazanabiliriz. 10 yıl önce Hrant Dink'i verdiğimiz bu acı topraklar bugün Topyekün güvercin tedirginliğinde yaşıyor. Bu tedirginlik haksız değil. Biz Ermeniler bunu en iyi bilenlerdeniz. O yüzden bilerek sizlere çoğunluğa sesleniyorum. Gelin yol yakınken bu tarihi hatadan dönelim. Bizim yani Garapaylan'ın üzerine ekleyeceğimiz şey biz zaten bütün sıradan olanlar Aynı cümleleri kurmaya gayret ediyoruz ama her defasında bizim karşımıza çıkartılan şey, de bakalım siz mi bizi kestiniz, biz mi sizi kestik? De bakalım niye bizi arkamızdan ançerlediniz? De bakalım vatan haini, de bakalım onun bunun çocuğu, de bakalım şu, de bakalım bu, de bakalım küfürler. Garopaylan netini anlatmış zaten. Biz söyleyince de aynı şeyi tekrar edince de vazgeçmeyeceğimiz idrak ettirmek istediğimiz şeyi de ya da ihadenin raporundaki gibi ya da duymağın Karısının anlatmaya çalıştığı gibi. Silinmeye çalışılan ya da kaybettirilen hayatın eksamının üzerinde nereye doğru yollanırsak yollanalım hayat istencini muhafaza etmek tek çabamız. Tek yegane ortak noktamız. Müşterimiz dediğimiz şey. Farklı görüşlerimizin içerisinde olabiliriz. Bu bir anarşist öfke programı ama direkt daha yeni yayın döneminin ilk programında bağıra çağrı girmek istemedim. Sakinliğimi muhafaza etmeye gayret ediyorum en azından. Yaşaya geldiğimiz yerde biz ne acılar çektiğimizi sadece kendimiz biliyorduk. Mesela biz Ermenilerden bahsediyorum. Bir dolu Suriyani sadece kendi içerisinde bildi. Bir dolu Yahudi kendi içerisinde bindi. Bir dolu Keldani, Kıpti, Ezidi, hatta Çingene, Roman yani bunların hepsi kendi işlerinde bildi ve kendi aralarında kaldı. Kuzey Karadeniz'e uzandığımızda Pontus Rumları ki daha dün akşam mavrit Alasa iki gün önce mavrit Alasa'nın programında vardı mesela o anlaşılmaz ya da bilinmez ya da atfedildiğinde işte soykırımcı değiliz biz denilen şeyin nasıl bir tekabül olduğu ya da yenilendiği meseleyi ortaya çıkartıyordu her defasında ki Zabelle yıkıntılar arasında okuyorum mesela yenilenmiş düzellenmiş ve düzeltilmiş edisyonu genişletilmiş edisyonunda Orada da aynı bayisler var. Osmanlı'ya bir inanç ya da bu topraklarda artık yaşayabileceğimize dair bir inanç Zabeliye Seyen tarafından kaydediliyor. Ama arkasından çıkar gelen yıkımın dehşet engezliği, aklını getirmiş kadınlar, çocuğunu öldürmek zorunda kalan kadınlar, hayattan bezmiş insanlar ve bütün erleri, erkekleri kaydedilmiş, katledilmiş insanların arta kalan, o yıkımdan arta kalanın ve perspektifi ya da görüntüsü esas meseleyi bildiriyor. Tıpkı Garo'nun anlatmaya çalıştığı gibi. Garo paylan aslında bir şeyi tekrar etmiyor. Bir şeyi yeniden izahata girişmiyor. Olanı aksettiriyor. Kaybettik kaybedeceğimizi. Daha nereye kadar kaybedeceksiniz diye sizlere soruyor sevgili dinleyenler. ağlarım color çayını mi atacık. Side devam ettim. Inchpaste ref ve arkasına yeraz. Yeraz da biraz gürültülü artık gitarın tonları da vardı. İşte anlatmaya çalıştığım şey de böylelikle bütünleştirebiliyorum ben kendi uslumda, kendi inliğimde ya da hani yazdıklarım bir e, ya da yazmayı, paylaşmaya çalıştıklarım kendi kişisel hesabından ve nor radyosundan sesli meram boyunca paylaştıklarım bir tebatür bir taahhül değil. Ancak birbirinize ulaştırabileceğimiz seslerle ortak bir uzamı ve yönlendirmeyi bir gelecek taahhülünü bulabileceğiz. Bununla yol alabileceğiz. Çünkü tek vatan, tek bayrak, te o tek dil, tek lider söylemlerinin bir ganiliğinde çürütmeyi kullanışlı bir yol bellemek, artık eksiği gediği olmaksızın muktedirin indisinde bir hakikat evriliyor. Sonrası da değil de evvelinde çürütmeye gerçekten gerçek kılınıp bu uzağımın yegane istikameti vadi olarak güncelleniyor. Yukarıda saydığımız örneklerin daim bir başka devamı olan gözaltılar bu bahsi bir yandan ortaya çıkartıyor ki en son Ayhan Bilgenle Meral Danış Beştaş ki birisi HDP e sözcüsüydü Ayhan Bilgen. Diğeri de avukat Meral Danış Beştaş'tı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verilir. Bir yandan gözaltına alınırlar ve bilginin işte rezaletinde ortaya çıkan gibi işte CNN altyazı geçerken, CNN Türk adlı televizyon kuruluşunun altyazısı geçerken daha serbesttir ama tutuklanır daha sonra. Bu arada Aralıkta Van milletvekili Lezgin Bötan da gözaltındadır. Bilgen ve Beştaş birer gün adayla tutsak edilirler ki bugün de Sivriye'ye sevk edilirler. Birbiri içerisinde geçmiş, birbirinin içinde bir içeri bir dışarı salınmalarla birlikte bu hayatın istikametinde sıradanın söz hakkı en ikonu yağmalanır. Hiçbir an olsun geri kalınmamaktadır bu bahisten. İstikamet diye çıkartılan, daha henüz resmileşmemiş olan anayasa referandumu kararı yayınlanmadan... Olağanüstü halde fırsat bilinip siyaset susturulmaktadır. Sonrası daim bir vahametin yüz koca yıl evvel Ermeni vabuzların başlarına getirilenlerini de bir başka örneğidir. Bunda sadece e, can almak söz konusu değildir şu ana kadar. Çok şükür. Haksız infazlar, yersiz taarruzlar, durmadan biyopolitik şablonların açıkta dillendirilmesi ve uygulanması. Bu ülke, bir ülkeye bir ülkeyi değil de bir geçmişin çukurunu şimdiye taşımak artık kesintisiz kılınmaktadır. Sonrası hep viran. Sonrası hep eksiltmek. Sonrası hep daha fazlasını talep eden iktidarın tüm o güç zehirlenmesinin yaralara yara eklemesi çabası. Yaşamın eksiltilmesi, sorunsuz gibi görünen tüm uzamın gerçekten gerçek bir korku menziline sıkıştırılması hem olanı hem biteni hem de masaldan da nihayet kabusa geçişi imlemekte. Sonrası direnemelikçe tükenmektir. Sonrası bildiğiniz anlamıyla bir tükeniştir ki hayatın nasıl bir çeşitliliği, sınırlandırıldığı, hayatın nasıl bir uzamda eksiltildiği ya da hani mesela bugün ortaya çıkan gibi hayırcılar tehdit eden bir paylaşım vardı. <gülüyor> Ellerinde silahlarla çıkmış iki tane çocuk çocuk diyebilmek hakkımız dersem, Onun için yüzleri mozaikli ve isimlerini bahsetmeyeceğim ama bir soruşturmaya uğradıkları söz konusu ve bunların gözaltına sürekliliği de devamında işte ee, bir ...bir düş yaşamak mı ne, işte o e, mafiyoz isimlerden birinin savunduğu bir şey, buna dair sinirli konuşmayacağım. Çünkü çocuklar onlar. Çocukların ellerini kuru sıkılara verip resimlerini çektirip işte gözdağının Allah'ını göstermek diye... ...tabir ettikleri bir var, terim var o insanların. Böylesine garip, böylesine bad being, böylesine fenalık, böylesine insan kırımını yol veren ve bunu açan... Ve katliamcılıkla övünmekten de gocunmayan bir uzamın varlığının karşısında susarsak kaybedeceğiz. Susarsak yitireceğiz. Sadece hayır demekle değil, sadece hayırı sandıkta göstermekle değil. Hayatın her alanında ve hep birlikte eğleyebilme cüretine sahip çıkarsak ancak yaşayabileceğiz. Buna dair bir meram zaten, sesli meram. Buna dair bir okuma zaten, sesli meram. Eğer ki bir kez olsun daha... Yani Garopaylan'ın da bahsettiği gibi ya da tefatürle bir sürü ismi okumaya devam ediyoruz. Köşe yazılarında şurada burada bloglarda twitterlarda facebooklarda hayatımızı gerçekten özgürleştirmeyi, eşitlik bahsini hepimizin kılmayı adaleti sadece şu anda mesela işte terazisinin bütün kefeleri çalınmış durumda onu dengelemeyi başaramazsak bir yıkım olacağı sadece evet ayırdan ibaret değil genel anlamıyla kesin buna dair sözcüklerimizi eylemeye devam edeceğiz buna dair bununla beraber yaşama dair çabamızı süreyen kılmaya çalışacağız ve çabalayacağız çünkü direnmek yaşamaktır çünkü yaşamak direnmektir aynı zamanda Onursal Tuncer'in bir kaydıyla veda edeceğim biraz daha elektronik ritimleri olan ama zaten şarkının isminden ya da düzenlemenin isminden kendini biliyor katili tanıyorsunuz diyor onu hiç unutmayın fark edin onu hiç unutmayın bu sistematiği ki sorgulayabilin ve onunla beraber hayatı dönüştürebilin. Kendinize iyi bakın. Onur Tuncer, katili tanıyorsunuz. Sesli Meram'dan bu haftalık bu kadar. Üç kız kardeşlermiş. Ninem evlenmiş. 17 yaşında annemi doğmuş. Ninem Kütahya'da halı dokunmuş. İçini yapmış. Annemi öyle büyütmüş.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 İstemem! Eksik olsun! Bunun bunun önünde hep oyun mu yemeli? beş para yetmezlere mi yetenek demeli? İstemem! Eksik olsun böyle bir Şöhret Biri gelip çık buradan demiş. canınızı kurtarmak için kaçmışız. Ben mesela demiş, ben mesela şey demiş sokakta hiç görmedim. Sağlam bir adamdı. Sokağa hiç çıkmadı, hiç konuşmadı. Dök içindeki öfkeyi dostunu. Ma benden saklama seni sevmediğini. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak be sana iki çift lafım var. Dokunma artık aileme. Biz bir aileyiz. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Biz bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi salıyorsun? Dokunma artık, dokunma artık. artık dokunma artık, artık, artık, artık aynım. Dönüp arkama, bak bak dönüp arkama bakma. nefret edelim. <gülüyor> Arkadaşların karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. gelmek mi bir düşüneyim bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok artık Ne yapmamı istiyorsunuz? Yaptığım için pişman olmamamı O zamanları hatırlıyorum da İstiyorum right the Onunla konuşmak I the istiyorum no Ama bunu yapamıyorum no me, O çocuk geçmişti road, baby, Çok eskilerde kaldı Me back in time, say it right Bu yaşlı adam onun artığı işte Old for me and you Onunla yaşamak zorundayım This is the time, the time, the time, the time for me and you, baby, Düzelmek mi? Bu çok saçma bir söz Ben dersimi aldım. Dürüstçe söyleyebilirim ki ben değiştim. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse doğruyu söylemek gerekiyorsa buna bile değil. Artık umrumda bile değil. Teslimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.